Oh yeah. Çıkkastı. Kainat, Bugün 12 Şubat Perşembe. Yıl 2015, ay 2, gün 43 Kasım 97. 1436 Hicri Rebi-i-Lahir 22, 1430 Rumi Ocak 30. Fırtına. Günün tarihi. 206 yıl önce bugün 12 Şubat 1809'da ünlü İngiliz doğa bilimci ve Türlerin Evrimi adlı eserin yazarı Charles Darwin Shrewsbury'de doğdu. Büyük, Büyük saatte marif tarifi. takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo Bursu 949, AçıkRadyo.com Açık, açık Gaz'de başladı. Hemen manada Canto Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı Dr. Robert adlı parçayla yaptık da Beatles grubundan. Doktorlar üzerine biraz konuşacağız. Onu neden çaldığımızı da, neden doktorlar üzerine konuşacağımızı da. ''Aynalar'' adlı insanlık tarihini yazan Eduardo Galeano Yosarov. ''Aynalar'' Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Hipokrates Ona tıbbın babası diyorlar. Yeni doktor olanlar, onun adıyla yemin ediyor, 2400 yıl önce tedavi etti ve yazdı. Söylediğine göre, deneyimin ürünü olan aforizmalardan bazıları şunlar. Deneyim aldatıcıdır. Yaşam kısa, tedavi etme sanatı uzun, fırsat kaçıp gidici ve karar vermek zordur. Tıp bütün mesleklerin en soylusudur. Ama onu yapanların cehaleti yüzünden diğerlerinin arkasından gider. Herkesin kan dolaşımı aynıdır. Nefes alışı aynıdır. Her şey her şeyle bağlantılıdır. Organizmanın tamamının doğası anlaşılmadan bedenin bazı bölümlerinin doğası anlaşılamaz. Semptomlar bedenin doğal savunmasıdır. Biz onlara hastalık diyoruz ama aslında onlar hastalığın tedavisidir. Hadım edilenlerde kellik görülmez. Keller varis derdi yaşamazlar. Yemek senin besinin olsun, besin de ilacın. Birini tedavi eden bir şey diğerini öldürebilir. Eğer kadın erkek çocuk doğurursa güzel bir rengi olur. Eğer bebeği kız olursa rengi kötü olur.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 Evet haberler Bu şekilde Tarihte bugün neler olmuş bakalım 1946'da e, Siyah Amerika Birleşik Devletleri Ordusunda çalışan siyah Isaac Woodward adlı kişi Güney Carolina Polisi tarafından Öldüresiye dövülmüş İki gözünde de görme bitmiş yani Gözleri kör olmuş daha sonra da bu olayla 1946'da bugün gerçekleşen Olayla Yurttaş Hakları Hareketi Civil Rights Hareketi doğmuştu Ve kısmen de Bundan esinlenen Orson Welles'in Touch of Evil Kötülüğün Dokunuşu Kötülüğün Dokunuşu adlı filmde yapılmıştır. 1983'te bugün 100 kadının Pakistan'da Lahore'da Askeri diktatör Ziya Ülhak'ın Law of Evidence Dedikleri kanıt Hakkı, kanıt kanunu adlı Yeni bir kural Getirmeyi öneriyor Ona karşı yüzlerce Kadın protesto ediyor Yüz, Yüzün üzerinde kadın Kadınlara Göz yeşertici Gaz bombaları atılıyor Ayrıca copla saldırıyorlar ve Kadınları tutukluyorlar, gözaltına alıyorlar ama sonuçta da kanun geçmiyor. Evet. Yani kadınlara karşı kanıt göster diyorlar yeni kanunda tecavüze uğramak, tacize uğramak durumunda kanıt olmazsa inanılmayan bir, kendilerine inanılmamasını öngören bir kanun var. 1988'de bugün de Doktor Ziya Özel'in Özel Zakkumla kanser tedavisi iddiası TRT tarafından haber olarak verilmesi yankı uyandırdı diye de bir not düşünmüş. Evet. Şimdi günüm haberlerine kısaca bir göz atalım. Göçmenlerle ilgili çok sayıda Haber var. Hepsi birbirinden kötü. Maalesef öyle başlayacağız herhalde. Trajediler üzerine trajedi. Öncelikle bu BBC Türkçeden gelen çok vahim bir haberden başlayalım. Akdeniz'de göçmenlerin bir başka hayata geçiş için, geçiş umuduyla gittikleri yollara da Akdeniz'de bir gemi kazasından İtalyan görevlileri kurtardı deniyordu haberde. Dün de size onu vermeye çalışmıştık. Ama ne biçim kurtarmaysa bir kısmında da tamamen hipotermiden yani soğuktan dolayı ölmüşlüğü. 29 göçmenin aşırı ısı kaybı nedeniyle öldükleri haberi vardı. Fakat Birleşmiş Milletler'den gelen bir yeni açıklamayla bu durumun ne kadar daha vahim bir trajedi boyutunda olduğunu anladık 300'den fazla sadece hafta sonunda yani cuma, cumartesiden bu yana cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba beş günde 300'den fazla göçmen Akdeniz'de tekneleri battıktan sonra kayboldu deniyor lastik botlarla ulaşmaya çalışıyorlar Libya'dan İtalya'ya Su ve yiyecek ve içecek olmadan Su olmadan günlerce denizde kalıyorlar Ve olabilecek en korkunç ölüm biçimleriyle ölüyor bu insanlar Kaçakçıların elinde Ama tabii neden durmadan daha iyi bir hayat seçmek için kaçtıklarını soranlara da Şeyi söylemek lazım Savaştan, diktatörlüklerden Ve ölümden kaçıyorlar aslında çok vahim bir durum var. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, Mülteciler Yüksek Komiserliği, Cenevre'de merkezi bir açık, açıklama yapmıştı. İtalyan yetkililerle görüştükten sonra Komiserlik yetkilisi Federico Ruffazi, sahil güvenlik kuvvetleri bu sabah iki lastik bottan dokuz kişiyi kurtardı diyor. İkisi içinde 105 yolcunun olduğu başka bir botun Diğer yedisi içinde 107 yolcu olan başka bir botun yolcusuydu. Bu 203 kişinin denizde kaybolduğunu gösteriyor demiş. Yine kurtulanlardan edinilen başka bir bilgiye göre dördüncü bir bot daha varmış. Ve o da içindekilerle beraber Akdeniz'de kaybolmuş. Kaç kişi o dördüncü botta bulunduğunu bilmiyorlar. Dünyadaki bütün her şeyi uzaydan gözleyerek milimi milimine her milimetre karesini yeryüzünün izleyebilecek teknolojiye sahipler ama bu botların bulamıyorlar. Nerede olduğunu kimler tarafından kullanıldığını kimler tarafından kaçırdığını ve içinde kaç kişi olduğunu öğrenemiyorlar. BBC muhabiri Almogan folks. Birleşmiş Milletler'in bu ölümlerin önlenebileceğine inandığını da bildiriyor. Yani Fox Birleşmiş Milletler mültecilerin insan ticareti yapanların insafına kalmasını istemiyor demiş. Bu ölümler mesaj olsun Avrupa Birliği ülkelerine demiş. Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği de Akdeniz'deki arama kurtarma çalışmaları yetersiz demiş. Ve Avrupa Birliği politikaları da iflas etti dememiş daha nazik bir dil kullanmış göçü kontrol etmek yerine hayat kurtarmaya yönelse iyi olur demiş Fakat... vahimleşiyor geçtiğimiz sene içerisinde en az 4077 kişinin savaştan, açlıktan, kuraklıktan kaçarak bölge ülkelerindeki e, hayatını kaybettiğinden bahsediliyor sadece 2014 senesinde bu rakamın da daha önceki senelerin iki katı olduğunu da belirten çok daha büyük oranlarda olduğunu belirten çeşitli analizler de mevcuttu. Durum oldukça bayım görünüyor. Burada. Evet. Toronto Star'dan bir döküm var gazeteden. Kanada gazetesinden en az 4077 kişi ölmüş. Kaç sene? 2004 yıl 2014 yılında. Bu ne demek oluyor? Günde yaklaşık 11 kişi her Allah'ın günü 11 kişi ölüyor. Bu da 2 saatte bir kişi demek aşağı yukarı. Yani bu program bitene kadar biz şimdi bittiği zaman buradan çıktığımızda mutlaka bir kişi ölmüş olacak. Evet. Ondan sonraki saatte bir kişi daha, 2 saatte bir kişi daha ölmüş olacak ve bu böyle gidecek. Yani 2014 yılı hakikaten yüzlerce belgesi olmayan Göçmenin Göçmeni taşıyan Yük gemilerinin Yük gemileri de değil Artık şişme botlarla kaçmaya evet, çalışıyorlar Yük gemisi bile kalmadı evet. ya Paslı puslu gemiler dışında da Evet Birbirine bağlanan şişme botlar e son Kaza Libya'da e, İtalya'ya doğru Lampedusa'ya doğru gitmekte olan kafilenin Başına gelenler o şişme bottan içerisinde olmuş. Fakat son e, haber şuydu. Yani böyle bir yük gemisinde bütün e, kaptan varsa eğer ve mürettebat varsa eğer terk etmişler. Evet. Ve programlamışlar geminin bilgisayarını da kare kar İtalya'ya çarpacak şekilde, karaya gidecek şekilde çekip gidiyorlar. Onlar da ölüyor tabii. E, yani... Oradan İtalya'ya geçebilirlerse e, oradan İsveç'e, Almanya'ya, bazen Kanada'ya gitmeye çalışıyorlar. 9 kişi kurtulmuş bu 300 kişinin e, toplamda hayatını kaybettiği kazalar silsilesinde. E, Birleşmiş Milletler'den yine bir başka açıklama var. Yüksek Komiserlik Sözcüsü Carlo, Carlotta Samin e, denizde kaybolanların en küçüğünün 12 yaşında olduğunu söylemiş. 12 yaşında hayatını kaybetmiş. Aranıyor hala. Evet. Saat panik botları tarafından ama bunun bir durumda söz konusu mudur onu bilmiyorum. Çatışmalardan, savaştan ve diktatörlüklerden kaçıyorlar. Yarısı öyle tespit edilmiş. Ve bu yani göçmen örgütü diye, Organization for Migration diye bir uluslararası örgüt var. Onun hukuk uzmanlarından Simona Moscarelli ile konuşmuşlar. Ve o da demiş ki bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 2. Cihan Harbi'nden bu yana görülmüş en yüksek sayıdaki çatışmanın olduğu bir dünyanın sonuçları demiş. Yarısı işte bu insanların savaş çatışma ya da diktatörlerin zulmünden kaçıyorlar demiş. 2000 ben. yılından bu yana da 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Sınırları geçmeye çalışırken. Evet 2014'te 4 bin küsur 2000 yılında o zaman e, bir hesap yaparsak ortalama alırsak günde 8 oluyor. Oysa şimdi son yılın hesabında yaptık biz günde 11 dedik. Yani 40 bin kişi denizlerde boğularak ya da açlıktan susuzluktan kavrularak ölmüş durumda 2000'de en az 40 bin. Do hesaplanabildiği kadarıyla. Evet tabii çünkü çoğu da hesaba kitaba gelmiyor. Yani Amnesty International uluslararası Af Örgütü de yeni bir rapor geçen hafta içinde yani iki gün önce yayınlamış ve ha, bu eski bir habere bakıyorum şu evet CNN'in haberinde yani Amnesty International'ın birkaç zaman önceki raporunda Avrupa Birliği ve e, ona üye olan ülkelerin Avrupa ülkelerinin Avrupa'nın ve dünyanın medeni ülkelerinin mülteciler ve göçmenler üzerine bir ölüm kalım testi uygulamakta sınav yaptığını söylemiş. Yani bu rakamlar içerisine öldürülmeyen, aşağılanan, tutuklanan ve yasa dışı yollarla tekrardan girdikleri ülkeler ülke, ülkelere tekrardan toparlanarak başka bir geldikleri yerlere gönderilen insanlar dahil değil. Bunu da söylemek gerekiyor. Dünyanın dört tarafında bu sebeplerden ötürü duvarlar yükselmekte şu anda. Evet onun haddi hesabı yok tabi. Bulgaristan'dan Türkiye sınırına yeni bir duvar. 82 kilometrelik az ama. Bence 160 kilometre olmalı. Allah, öyle. Neden? Neden? Öyle. Daha güzel olmaz mı 160 kilometre 82'den daha iyi değil mi? Türkiye prototif duvar yapıyor ee, Suriye sınırını yani Suriye sınırından attığınız zaman kamyona Irak sınırına kadar nerede çatışma varsa oraya götürebiliyorsunuz. Büyük sınır olduğu için. Hı. Belki öyle bir yönteme de başvurabilirler. Havadan helikopterlerle duvar bırakmak gibi bir şey söz konusu olabilir. Biz de Pepe gibi üstünden atlamak ya da kunduzlar gibi altından kazmak yoluyla kaçmaya çalışabiliriz. Tabii bu muazzam şekilde bütün bitkisel ve hayvansal hayatı da derinlemesine etkiliyor. Yani böğürsü böcek dair hiçbir şey öbür tarafa geçemez hale geliyor. Böylece doğanın doğal, yani milyonlarca yıldır devam eden dengesinde de ufak bir kesinti oluyor ama o kadar olur. Ya Ama merak etmeyin orada bir ser meydana geldiği zaman değil duvar baraj dinlemiyor. Küresel iklim değişikliğinin ötürü ortaya çıkan bu ulağın dışı hava olaylarına ne kadar dayanabilir o duvarlar bilmiyorum ama yerine yenisini koyabilecek güce de sahip Avrupa Birliği galiba. Avrupa Birliği'nin tasarrufunda olan olay mı bilmiyorum ama Bulgaristan'ın kendi isteğiyle yapılan bir şey bu. Evet. Tel örgü Türkiye sınırına çekiyor. Tel örgü olmadı. Daha yüksek, daha geniş ve daha derin. Bak nasıl? 3D teknolojisi. Daha Aha. yüksek, daha geniş ve yere daha derine gömülüyor. High, wide, dip. dip. Öyle mi? Evet aşağı yukarı. Türkçesi daha güzel. Yükse, yüksel giyrin bu yer değildir. Fikret'in, şairin konu, diliyle konuşacak olursak. Berlin duvarı gibi olacak demişler ayrıca sabahın. SEGA gazetesinden aktardığı bir haber bu. Biz de oradan aktarıyoruz. Aslında Cumhuriyet'ten aldık biz bu haberi. Bütün gazeteleri arada zincirleme okuyoruz. Kim, kimleri durduracaklar orada? Türkiye sınırından gelen. Kimler var? Çoğunlukla galiba Suriye'deki savaştan kaçıp evet. ülkeleri terk eden insanları mı durduracaklar? Öyle. Elbette. Öyle. Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan mı yapacak bunu? Hı hı. Yeni bir Berlin duvarı. E, maliyeti biraz yüksekmiş e Ama bu amaçla da alışım, alınmış olabilirler Avrupa Birliği'ne Bulgaristan dahil edilmiş olabilir yani önceden geleceği görebilecekleri gibi bir durum söz konusu olabilir. O kadar kötü insanların... Yoksa insanlar bir lokomotifi var. olacağını düşünerek alınmış da olabilir. Ben bilmiyorum tabii ki. Ekonomik bir durumda söz konusu olabilir. 125 bin avroymuş tel örgünün bir kilometresi. Ben sağdım yaptık. 125 bin avro. Bir şey değil. Ama yeni bölüm maliyeti 500 bin avro. Metrekarese. Hallederiz. Beton filan. İlk etapta yeni bariyerin yerini söyleyeyim mi? Lesovo ile Kapitan Andreevo arası. Türkçesini söyleyeyim mi? Tabi. Hamza Beyli ile Kapıkule. Onlar Kapıkule'ye Kapitan Andreyevo diyorlar. Hmm. Hamza Beyli'ye de Lesovo diyorlar ya da tersi. Lesovo'ya biz Hamza Beyli Kapitan Andreevo'ya da kapukul ediyoruz. Hangisini tercih edersen artık. Sonuçta duvar duvarım. Duvar duvar. 82 kilometre. Yani yeni bariyere ama gene ufak bir müjdem var. isterim. Gece görüşlü kameralar da olacak. Gece gö görüşlü kamera olur mu Mars ya? Marslı gibi böyle göreceksin. Gece görüşsüz Kaçak kamera mı kaldı? Kaç göçmenleri. Gece görüşlü kamera mı kaldı? Siz evinizdeki apartmanınızın ya da evinizin önündeki kamerayı gece görüşlü mü zannediyorsunuz? Öyle gece görüşlü mü? Hepsinde var gece görüş. İyi bari. Yani teknoloji çok ilerledi. Daha şey gör olması lazım infrared gibi ne bileyim böyle röntgenini çeksin şeylerin göçmenlerin. Hangisi sağlıklıysa ona göre muamele etsinler. Çok sağlıklara çok, çok işkence Aa, az sağlıklılara az işkence. Öbriğinde taş var bunu alamayız diyorlar değil mi? Evet, bu da olabilir. <gülüyor> yapabilir. Avrupa Birliği yapabilir. Uluslararası Af Örgütü Bulgaristan'a eleştiride bulunmuş. Bu arada onu da söyleyelim yani. Ee, özellikle azınlıklara karşı nefret suçlarının etkin şekilde soruşturulmadığını söylemiş. Gözden kaçan gerçekler. Bulgaristan'da nefret suçları etkin bir şekilde soruşturulmuyor demiş. Uluslararası Af Örgütü. 9 Şubat tarihli bir haber bu. Ayrımcılık araştırmacısı Marco Perolini Ülkede azınlık gruplarından yüzlerce kişi nefret suçlarına maruz kalıyor ve pek çoğunun hiç güven, güvenmedikleri de ortaya çıkmış. Yetkililere güvenmiyorlarmış. Neden acaba? Ya? Yetkililere güvenmemek mi? Hmm. Ya. Uluslararası hukuka bağlı kalmıyorlarmış. Her, insan haklarını herkes için güvence altına almıyorlarmış. Türkiye komşu olduğundan ötürü olabilir mi? <gülüyor> Bulgar yetkililer ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla bağlantılı nefret suçlarını kovuşturmak için yasa da mevcut ama soruşturmada, suçları tanımlamada başarısızlarmış. Çarpıcı örnekler. Bir tane vereyim mesela. Bir Türk'ün hikayesi. Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Metin 2013'te Sofya'da Merkezde oturuyor yaşadığı evin önünde siyah kıyafetli bir grup Dazlak vahşice saldırmışlar Dazlak dediğimiz Nazi yani evet. Hitler özentisi faşistler saldırmışlar Türk diye kafatası kırılmış beyin kanaması geçirmiş ve haftalarca komada kalmış. Ve zanlılar olay yerinde gözaltına alınmış Ön dava soruşturma dosyası Huliganizm temelli cinayete teşebbüs suçlamasıyla açılmış mesela Burada nefret tutuyor. yok ee, Bir de Mihail Stoyanov var Sofya'da bir parkta vahşice öldürülmüş Eşcinsel olduğu düşünülüyormuş Sırf o sebeple vahşice öldürülmüş iki saldırgan gelmiş park bu parkı eşcinsellerden temizlemeye niyetli bir grubuz biz demişler. Peki dava neden açılmış? Nefret suçundan mı? Cinayetten. Hayır, holiganizm öl, cinayet cinayetten. Öl, ölmüş, ölmemiş Ölmüş. Holiganizm üzerinden mi gitmişler? Gitmişler olaya, evet. Genellikle öyle bir yani mesela davanın savcısı da demiş ki yasamız sınırlı. Kanun sınırlı. Ben ne yapayım? Homofobik tabiri dikkate alamadım bu yüzden demiş. Yani yasada yokmuş o zaman da. Adamlar açıkça yani adamı öldürüyorlar. Sto Mihail Stoyanov'u. Ve diyorlar ki biz bu parkı temizleyeceğiz buradaki eşcinsellerden. Ama yasa maalesef Yası da yok. Onun için hooliganizm yani serserilikten verdik demişler. Böyle işte. Yani İngiltere'den Teksas sınırına kadar, Meksika sınırına kadar, ne bileyim Türkiye'nin Suriye sınırından Fas'a kadar her yerde aynı hikayeden bahsediliyor. İnsanlar ülkelerini terk etmek istiyorlar. Hem iklim olaylarından ötürü kuraklaşan topraklardan, yoksulluktan. Hem çatışma ortamlarından hem de çatışma ortamlarının artık savaş haline getirdiği topraklardan kaçmaya çalışıyorlar. Bir o var bir de buna ilaveten bir de bulunduk kaçmak istemediği yerlerde yaşamak da zorlaştı. Farklılık arz ettiğin zaman yani derinin rengi farklıysa dilin farklıysa cinsel tercihlerin ya da eğilimlerin farklıysa durum vahim olabiliyor. Böyle de bir durum var. Onlara da geçeriz birazdan. Şu fası yapalım. İnanılmaz bir fotoğraf var. Burada Melilla'da, İspanya'da 1200'den fazla göçmeni barındıran barındıran mı? Orada tutup alıkonduğu bir grup Şey, tutulmuş ve otobüslere konup başka taraflarına götürülmüş Melilla'nın. Fotoğrafta yalnız üç katlı duvar var. Artık... Ama tel duvar değil mi bu? Yok. Tel değil mi? Şu tel mi? Dikkatli bakın evet tel. Bu telin üstünde mi oturuyorlar? Evet telin üzerinde oturuyorlar. Allah Allah. Yani Bulgaristan gibi hmm. sınır çekmemiş. Betondan yapacağı sınır çekmemiş e, Melilla'da. Hmm. Evet merdiven çok yüksek ama ve üçlü bir tel duvar deniyor o zaman. Üçlü bir duvar Gurugu dağında şeyler yapılmış. Her şeyi yakmışlar göçmenlerin kaldığı kampta. 1200'den fazla göçmenin kaldığı kampta. Bayağı yakmışlar. Çadırları, madırları. acıca dövmüşler, sopalamışlar, kafalarına vurmuşlar. Hatta birisinin kafatasını da çatlatmışlar. Hastaneye gitmişler. Böyle bir durum da var. Melilla'dan biraz bahsedebilmeniz mümkün mü acaba? Melilla nerede? Ben yakın zamanda öğrendim Melilla diye bir yerin var olduğunu. Bizim açık kitapta yıllar önce 15. yıl dolayısıyla ...yayınlanan açık kitapta da... ...duvar maddesi var. Adem Örmer'le Zeynep Damar'ın... ...birlikte imza attıkları... ...bir duvar maddesi orada... ...yani... ...şeyi söylüyor... ...Pakistan-Afganistan arasında... ...2400 kilometre uzunluğunda... ...antiterör duvarı. Duvarların hepsinin farklı... ...nitelikleri var. Rusya-Çeçenistan arasında 700 kilometre... Antiterör ve tartışmalı sınır tipi bir de o tip duvarda tartışmalı sınırlara da duvar çekiliyor. Hukukken tartışmalı olduğu zaman Malezya Tayland sınırında antiterör hep her yerde teröristleri dışarıda bırakmak için İran Pakistan sınırında 700 kilometrelik anti uyuşturucu kaçakçılığı duvarı var. Birleşik Arap Emirlikleri, Umman Sultanlığı arasında 410 kilometre anti göç duvarı. Bak işte bu senin demin söylediğin evet. anti göç. Ee, Türkmen öz, Türkmenistan, Özbekistan duvarı ne? Anti göç. Türkmenistan, evet. Özbekistan arasındaki Aslında göç. Anti -göç, bu. göç duvarı var. Türkmenler ve Özbekler arasında <gülüyor> ama zaman zaman çatışmalar ortaya çıkıyor. Evet. Farklı ülkelerde kişiler arasında ve da. Çok büyük. 1700 1.200 kilometre. Çevirden ben çatışmalardan bahsediyorsun Duvar büyük mü? Duvar 1.100 kilometre. Yani parayı harcayacak yer bulamıyordur muhtemelen diktatörler oradaki. Hindistan-Keşmir arasında. Duvar yatırıyorlar. A anti terör. Anti terör. 550. Botswana-Zimbabwe Afrika'da 500 kilometre. Anti göç. Anti göç. İspanya'ya gelelim. Melilla ve Seuta gümrük bölgelerinin etrafını çevreleyen duvar. Küçük bunlar. Biri 11, öbürü 8 kilometre anti göç. Ve 6 metre uzunluğunda bir şey bu. Çok ufak bir bilgi vereyim Melilla'dan hazır bahsetmişken. Melilla Kuzey Afrika'da fas, fas ile sınırı olan yaklaşık 80 bin nüfustu İspanya'ya ait özel şirin bir kent. Yani İspanya'nın Afrika'daki tek toprağı da diyebiliriz. Hemen her yıl genelini Al-Sahara, Sapsahara denilen bölgeden gelen Afrikalılar'dan oluşan insan güruhu bu şirin kasabaya akın etmeye çalışıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği toprakları içerisinde. Her türlü riski göze alarak İspanya'nın bu özel kentinin fasile sınırına yerleştirilen ve çevresi 12 kilometre biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi ve yüksekliği 6 metre olan bir aşıp İspanya'ya dolayısıyla Avrupa'ya göç etmeye çalışıyorlar. Anti göç. Evet. Son yıllarda geçişlerin artmasıyla birlikte İspanya hükümeti çite insan hakları örgütlerinin tepkisine neden olan keskin jiletli teller Yerleştirmiş. Daha da yükseltmiş hatta boyun. Anti göç. Evet. Geçtiğimiz ay içerisinde 400 ve ile 500 arası ölçülen aralık ayında gene alt sağa vatandaşı bu çiti açmaya çalışıyor. Her tarafları kesiliyor. Oralarda kalıyorlar işte. Yani kan donduran sahneler ortaya çıkıyor. Peki çitin arkasında ne var? Siz dehşetengiz bir fotoğraftan bahsediyordunuz. Şimdi size fotoğrafın kralını göstereyim. Çimenlik var. Çayır çimen var. Çimenlik mi sadece? Golf golf oynuyorlar. Golf oynuyorlar tabii ki. bu evet. Bir Afrika kentinde yazlık olarak kullanan İspanyalı ya da Avrupalı zenginler gelip golf oynadıkları sahaların hemen yan tarafında bu çirkinliğe maruz kalıyorlar. Evet. Jiletli tellerle beraber yükseltilmiş duvarlarda. Üstleri çirkin, başları çirkin, kan içerisindeki çirkin, çirkin Afrikalıların insanlar. aşağı inmesini görüyorlar. Tam topa vuracak bir Afrikalı yere düşüyor. Tam ha, topa vuracak aynen. bir Afrikalı çocuk bağırıyor üzerini boğazını Tam topa kesen jiletlerle oturuyor. Tam gene vurmuş topa uçuşunu izlerken havaya bir bakıyor bir de <gülüyor> orada top uçarken öbür tarafta da bir tane göçmen çocuk uçuyor. Evet <gülüyor> <gülüyor> böyle bir durum söz konusuymuş. Ee, bu sorunu da muhtemelen İspanya çözecektir. Nasıl çözecektir? Ya biraz daha yükseltecektir çitleri ya da üstüne ek, duvar ekleyecektir. Antigüç. Bu bu konuyla alakalı çok güzel bir belgeseli yayınlandı geçtiğimiz haftalarda. Ee, İspanya polisi düşenlerin yani Avrupa Birliği tarafına geçenleri bir şekilde toplayıp tekrardan Fas'a geri gönderiyor. Fas'da şimdi sizin aktardığınız göre, e, haber göre buradaki kamplarını yakıyorlar. Çünkü evet. insanlar o dağın tepesindeki ormanda karazide kamp kuruyorlar ve Melilla'ya bakıp buraya nasıl geçebiliriz diye düşünüyorlar. Ve illegal yollardan geçseler bile İspanyol polisi tarafından tekrardan geri gönderiliyorlar. Ve bunu gazeteler nasıl veriyor? Mesela şimdi görüyorum. Son dakika. İspanya'da yasa dışı göç krizi. Anti göç. Ve gol fonyanı Anti... insanları rahatsız illegal, ediyorlar tabii evet. ki. Son dakika olmayacak da ne olacak bu? Tamam. Sonra şimdi mültecilere, göç edenlere nasıl saldırılar yapıldığını birazdan yapacağız. Saat 8.35 oldu. Ara verelim. Sonra bu ...anti göç meselesine... ...bir de anti renk... ...anti din ve başka şeyleri ekleriz. Açık gazete. He took a boy, ...and he said... Listen, I'm gonna fix this world today, because I know what's missing. Then he rolled his big sleeves up, and a brand new world began. He created a woman, and a, a lot of loving for a man. just a hundred pounds of weight. He made my life worth living. And I will thank him every day for every kiss you're giving. And I'll thank him every night for the arms that are holding me tight. And he Pounds of clay. Yes, he did. Oh, yes, he did. Now can't you just see him walking around and around, picking the clay up off the ground, doing just what he should do? People let me tell you what dinlediğimiz 100 pounds of clay adlı şarkıyla devam etti programımız. Açık radyodayız 94.9 ve açık gazte programı devam ediyor. Jim MacDonald 12 Şubat 1935'te Kansas City'de doğmuştu Missouri eyaletinde Amerikalı şarkıcı şarkı yazarı eğer 2011'de hayata veda etmeseydi bugün 80 yaşında olacaktı kendisi. Ona bir günaydın demiş olduk bu şekilde ve biz çalkantılı denizde seyahatimize devam edelim. Yine yani güvenli bir seyahat nereden bakarsanız bakın. Hem İspanya geçmeye çalışan hem de Libya'dan e, İtalya'ya geçmeye çalışan insanların geçirdik başına gelenler anlattık. Onların yanında bence hiçbir şey şu anda yaptığımız şey. Yani donarak ölüyor insanlar. Evet, donarak ölüyorlar. Don, ya donarak da değil. Hipotermiden daha da korkunç bir şey yani yetmiyor, enerji sağlayamıyor vücut yani o soğukta. Yazın farklı da olmuyor, yazında gene boğularak ölüyorlar. Evet. Korkunç bir durum yani. Ayrıca da nefret suçları da birbirini kovalıyor. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi e, de e, Amerika'daki bu Güney-Kuzey Karolina'daki korkunç olaydan bahsetmek lazım. Üç Müslüman öğrenci baya düpedüz bir e, seri cinayete kurban gitti üniversitede Salı akşamı bir e, Adam ateş etmiş, onların hepsine kafadan vurmuş yakın mesafede. Fotoğrafları var insan inanamıyor yani hayat dolu ve son derece hoş insanlar. Tek suçları anlaşıldığı kadarıyla ee, Müslüman kökenli olmaları. Dea bereket 23 yaşında, karısı 21 yaşındaki Yusur Yusor Muhammed ve onun ...kız kardeşi... ...19 yaşındaki Rezzan Muhammed... ...Abu Salha... ...Craig Steven Hicks diye bir adam... ...tutuklanmış ve 3... ...birinci dereceden... ...cinayetle suçlanıyormuş şimdi... Ee, ...ama... ...şöyle bir... ...grubun lideri olduğunu da... ...internet üzerinden duyurmuş kendisi... ...eşitlik için... ...ateistler grubu... ...yani insan hakikaten... <gülüyor> ...midesi bulunuyor. Kafayı söyleyen ateist sırvaları da vardır. Bu da onların en uç örneklerinden... ...bir tanesi olsa gerek. Ve evet olarak... ...etiket olarak da Chapel Hill... ...denen yerde olmuş. Chapel Hill Shooting adı. Chapel Hill cinayeti... ...hashtagıyla... ...etiketiyle verilen şeyde de... ...bütün sosyal medyada... ...internet kullanıcıları... Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan bahsedilmediğinden çok fena şikayet ediyorum. Yani Öyle demeyen büyük bir güruh var aslında. Evlerinden çıkmayıp sadece Live Black'ten izledikleri videolarla beraber gaza gelen ve ardından da kinle dolu bir şekilde sokağa çıkıp karşılarına ilk gelebilecek olan kişiye saldırabilme potansiyelini barındıran çok fazla insan var. İşte evet ve bunu, bundan şikayet ediyorlar. İşte medyada yer bulmamasından şikayet ediyorlar. Yani hem medyada yer buluyor hem de sosyal bulmuyor özür dilerim. Hem de sosyal medyada bulduğu yeri de oldukça net bir şekilde tanımlamak lazım. Yani sosyal paylaşım sitelerinde video paylaşım sitelerinde daha doğrusu. E, yüklenen videoları ve o videoların altında yapılan yorumlara baktığınız zaman çok büyük bir artıştan bahsedebiliriz. Göçmen karşıtlığı, yabancı karşıtlığı konusunda. Evet, yani dünyanın e, hali hastalıklı bir şekilde gelişiyor desek ki yanlış olmaz. Bugün Hipokrates'ten bahsettik. Tıp e, en büyük e, ilk tıp erbabı 2500 yıl önce. Fakat böyle yani hakikaten... E, Dehşet ve Fotoğrafları gördüğü zaman insanın midesi hakikaten kaldırmıyor diyebiliriz. Çok hoş, güzel insanlar. Üç Müslüman öğrenci silahla başlarından vurularak öldürüldü ve Müslümanlar olayın nefret suçu olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istiyorlar. Görtbas edilmesinden korkuyorlar. De'a -be bereket eşi Yusur, Yusur Muhammed Ebu Salha ve baldızı Rezzan Muhammed Ebu Salha. Güzel insanlar Ama artık yaşamıyorlar ee, Hamas öldürülen Üç Müslüman gencin Filistinli olduğunu Açıklamış ve cinayeti kınamış Aynı aileden Üç Filistinli'nin öldürülmesi çirkin bir cinayet Ve korkakça ırkçı bir eylemdir Demişler ee, Basfiden ve Independent gazetesinde Amerika'daki Independent gazetesinden görülür. El Cezire'den aldığımız bir haber bu. Oradan istiyorsanız Almanya zıplayalım. Almanya'da da durum çok farklı değil. Almanya'da 2014 yılında mülteci yurtlarına yönelik saldırılar 2013'e göre 3 kat artmış. Ve 150 saldırı gerçekleşmiş. TRT e, Türk'ün haberinden okuyorum bunu. Ee, Almanya'da 2014 yılının son çeyreğinde mülteci yurtlarına toplam 67 saldırı yapılmış. Bu sayının 2013 yılında yapılan saldırıların toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor. Sadece son çeyrekte. Ve ülkede e, 2014 yılında mülteci yurtlarının toplam 150 saldırıya uğradığını bunun da 2013 yılındaki toplam saldırıların 3 katı olduğu ifade edilmiş. Bu saldırıların içerisinde yakıp yıkma, duvarlara e, gamalı haçlı ya da nefret söylemi içeren sloganlar yazma gibi şeylerden de bahsedebiliyor, bahsediliyor. Ve bir de Pegida var. Dresden kentinde ortaya çıkan ve İslam ve göçmen karşıtı ve hareket olarak bilinen Pegida'nın da yükselişinden aynı evet. şekilde bahsediliyor. Tagus gazetesi. Abi, üç kat artması çok şey koydukları fotoğraf da tuhaf. Nazi, sfastika işareti yapılmış. Nazilerin amblemi olan şey kain azülat bir şey diye devam ediyor kocaman bir yazı yani yok mültecilere hayat yok filan diye geçiyor dördüncü çeyrekte Berlin'de 20 Bavyarı'da 15 ve Saksonya'da 11 saldırı yapılmış yani son 3 ay içinde evet son 3 ay içerisinde evet Suriyeli işçilere de %10 barajı konuyormuş çalışma i̇lginç. bakanlığı tarafından bu da ilginç turizm değil? bölgelerinde de çalışma yasağı getiriliyormuş Suriyelilere ne demek bu? Turistler Suriyeli görmesin demek. Tur turistler, Türkiye'ye gelen turistlerin savaştan kaçan insanları görme görmemesi gerektiğine inanıyormuş galiba. Çünkü Antalya Belediye Başkanı dahil olmak üzere oldukça bu durumdan muzdarip olan insanlardan bahsediyorduk yine açık gazetede. Vali miydi yoksa? Neyse. Ee, ama durum bu. Görmek istenememiş. Evet, Çalışma Bakanlığı... Türkiye'de yaşayan ve geçici kimlik vermeyi planladığı Suriyelilerle ilgili çalışma kriterlerini belirlemiş. Hadi müjdemi isterim. Buna göre Suriyeli işçi çalıştırmaya %10 barajı konuyormuş. Turizm bölgelerinde de senin de dediğin gibi çalışma yasağı. Faruk Çelik... E, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı bir taslak hükümetin daha önce yasa haline getirdiği göç ve göçmen yasası esaslarına göre hayata geçirilecekmiş. Bakan Çelik ama iyi bir açıklama yapmış. Kesinlikle Türk vatandaşlarının iç gücünün, iş gücünün değerlendirmesine engel oluşturmaz. Buna ilişkin mekanizmaları oluşturduk. İnce hesap yaptık demiş. Şu anda ülkemizde 1 milyon 600 bin Suriyeli yaşıyor. Şunun iyi bilinmesi gerekir. Mevcut kendi iş gücümüzün değerlendirilmemesi ve işsiz kalmaları gibi bir sorun yaşanmayacak diye garanti veriyor. Çok ince hesap yapıyorlarmış. İnsanın hamiyetten gözleri yaşarıyor. Yani. Evet. yani bu böylesine rakik ruhlu insanların bakan olarak çalışıyor olması insanın ne, ne diyeyim, boğazını <gülüyor> dolduruyor yani böyle. Bak yutkunamadım işte Yani e, Zaten şu, şu anda Suriyeliler ne olarak çalışıyor demiş bakan Özür <gülüyor> dilerim ne olarak Kaçak Biz hem kayıt altına alacağız Hem denetleyeceğiz Sadece Ankara'da 8 bin açık iş var demiş 100 bin iş açığı olduğunu söylemiş Ama Antalya'da turizm sektörü gibi Belli alanlarda çalıştırılamayacaklar güvenlik ve iş gücü açısından sorun yaratacak yerlerde istihdam edilemeyecekler demiş, edilmeyecekler. Vali vali, bir ara karıştırdım belediye başkanı ile valiyi, <gülüyor> özür dilerim. Geçtiğimiz Aralık ayında 1500 Suriyeli Suriyeli'ye kenti terk etmeleri için tebligat yapan kişi Antalya valisiydi. Peki daha kolay yöntemler de önerebilirim aslında. Ne gibi? Duvar çekerek. Suriye sınırına mı? Yo. nereye Antalya. Antalya'da. Önsert bir şey olarak. Çeşitli yerlere. Yani nerede tu bu Suriyeliler? E zaten başka çekilmiyor mu? göçmenler varsa hepsinin etrafına duvar çekmeye ne ediyorsun. Zaten güzel bir koy görüldüğü zaman oteller etrafına duvar çekip kendi inşaatlarını yükseltmiyorlar mı? Şirketler kendi inşaatlarını yükseltip otel dikmiyorlar mı böyle Evet ama yani bir ve gece görüş kameraları mobesela falan yok. Onlar da olmalı. Kent içerisinde de şey her şeye dahil hizmet verilsin. Evet. Tamam. Olabilir. Fena bir fikir değil değil Yapılır mi? Şimdi. Düşün. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> <Belli> Esinlenirler, <gülüyor> Esinlenirler diyorsun. Ya çok ilginç şeyler oluyor ya. Yani sokakta artık sadece haberler dediği sokaklarda karşılaştığınız olaylar bunlar. Dün metroya bindim. E, Taksim'den. E, e, Şişhaneden. Mecideköy'e doğru yola çıkacağım. Görebiliyorsunuz. Yani yalan ayak bir şekilde Suriyeli çocukların e, hem metro içerisinde hem metro dışarısında İstanbul sokaklarında görebilmeniz mümkün. Her taraftalar yani. Yapabileceğiniz bir şey var mı? O kısmını da detaylı bir şekilde araştırmak lazım. Ama siyasi propaganda yapmamanız lazım herhalde. Mesela öyle bir olaya denk geldim dün. Bütün günüm sinirim bozuk bir şekilde geçmesine sebebiyet verdi. Ee, bir hanımefendi, iki tane çocuğu karşısına çekmiş, Suriye'nin notuk çekiyordu değil mi? Notuk çekiyor. Hükümet size niye bakmıyor? O kadar para alacaklarına, çalacaklarına sizlere niye bu kadar, bu kadar sefillik içerisinde yaşatıyor? Çalmasınlar, size alsınlar. Size versinler parayı diye. Onunla 14 yaşındaki çat pat Türkçe bilen çocuklara bildiğiniz siyasi nutuk çekti gözlerimin önünde. Onlar da peki hanımefendi ilk görüşmemizde... Selpak satıyoruz kalmadı Selpak diyorlardı onlarda. Yanlış cevap. Bu konuda görüşmeler halindeyiz hükümetle. Durumu düzeltmeye çalışıyoruz hanımefendi diye cevap vermediler. Yok mi? öyle vermediler işte. Türkçeleri yetersizdir. Muhtemelen. Muhtemelen yoksa kafaları çalışmadığından değil herhalde. Evet. Ee, şeyle ilgili çok ilginç bir haberim var ama onu şimdi değil mi? buçuktan sonraya ee, saklayayım. Somali'de olup bitenleri biliyor musunuz? En son saldırı düzenlenmişti ülkenin güneyinde. Şimdi asıl aklın, hayalinin duracağı bir sistem Somali'nin tümüyle yeryüzünden kalkmasını kolaylaştıracak ve teröre teslim olmasını kolaylaştıracak bir sistem üzerinde çalışıyorlarmış ve yürürlüğe girmiş. Artık göçmen, yani şeylerin, gurbetçi Somalilerin paralarını transfer etmeye imkan vermemiş. Amerikan bankaları kaldırmış bunun sistemi. Çünkü teröristlerin eline geçiyor, el şababın eline geçiyor diye. Bankadan transfer edildiği zaman mı paralar? Evet. Halbuki hayatın normale döndüğünü göstermek için dizi dizi haberler yapıyordu. İlk ilk açılan ilk ATM diye. O ATM'ler kullanılamayacak mı şimdi? Kullanılın... Yani kullanılacaksa da sadece yerel para üzerinde. Çok özel bir şeyle geliştirmişler. Havale adı veriliyor. Kendi yerel topluluğun buluşlarına dayalı. Gerçekten harika bir sistem. Fakat bunu Amerikan bankaları almaz demiş. Yani böyle teröristler gelir diye. Bu çok ilginç. Bir George Monbiot ayrıntılı olarak incelemiş. Bunu biraz daha ayrıntısıyla bakarız. Yani çok dünya çapında bir ırkçılık şeyi. Ee, birkaç ilginç haberle Var. birlikte onu şey yapalım. Şimdi Son biz... bir haber vereyim ben Yemen'den. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliklerinin araçlarına el konulmuş. Neden? Çünkü Büyükelçilik kuşatılmış silahlı militanlar tarafından. Evet bu da ilginç bir haber. Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı da ülkeden ayrılmaya karar vermiş. Yemen'deki Husi gerillalarının yaptığı bir eylem bu. Reuters haber ajansına göre, ben de El Cezire'den aktarıyorum. Husüllerin 20'den fazla arabayı ele geçirmesinden sonra kendilerini büyük açılıyı terk etmeden önce binadaki tüm evrak ve dokümanların yanı sıra bilgisayar ve silahları da imha ettiklerini anlatmış elçilikteki çalışanlardı. İlginç bir durum bu. En sevdiğim sahnedir ama o. elçiliği terk etmeden önce bütün evrakları yakmak. Daktiloları kırılıyor, daktilolar kırılıyor eskiden. Şimdi hard parçalanıyor. Bunun en tipik ve güzel örneği yalnız Vietnam Savaşı'nı kaybeden Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybetti dediğim yani 56 bin bin ölü verip 3 milyon kişiyi öldürdükten sonra terk ediyor. Buna kayıp kaybedilmiş bir savaş diyorlar ama gene de bir şeydir giderken elçiliğin tepesinden helikopterle e, Büyükelçilik kurtarılmıştı büyük Son anda mı? Evet çünkü Vietnam'ın Vietkong diye adlandırılan gerillaları Yolda geliyorlar Büyük, büyük halk desteğiyle evet, Ve elçi de son anda Bir de onun yardakçıları Vietnam'lı <gülüyor> Yalaka Soytarılar filan da beni de al Bizi de al helikopteri sakın unutma Diyorlar ve binerek Uzaklaşıyorlar Hoştu. Bütün evrakta imha edilmiş kağıtlar havada uçuşuyor filan. Sizin haberlerde gördünüz tabii ki bunu. Yok John Pilger filan çekti bu filmi. Ha filmi de var. Filmi de var. Evet. Ben de arkadan izlemiştim mesela 1979 Şubat'ında. Müthiştir yani sahneleri. İran'daki Büyükelçiliğin basılması, Kasım ayında olsa gerek özür dilerim basılması ve oradaki gene dokümanların imha edilme sürecini. Evet. İlginç sahneler ama hep tekrar ediyor. Yani materyaller değişiyor ama imha yöntemleri de değişmiyor, değişmiyor galiba. Dünyanın dört tarafında. Bir de maalesef. kafalar da değişmiyor galiba. Bu arada çok önemli bir haber var. Bir resmen iç güvenlik yasası üzerinde İstanbul Barusu mensubu avukatlar da iç güvenlik yasa tasarısının anayasaya aykırı düzenlemeler içerdiği gerekçesiye çağlayan adliyesi önünde Nöbet tutarlarken bir yandan bu iç güvenlik bir yandan da Davutoğlu da başbakan olarak her satırını virgülünü kelimesini biliyorum. Geçecek geçecek diyor bu kanun. Ankara'da polisle tartışan eski kameramanlardan Yılmaz Koç Yılmaz'ı yere yatıp ters kelepçeli arkasından kelepçelemişler. Hava kötü yola devam edemezsiniz demiş. Ayaş'tan aracıyla evine dönüyor dönemezsin demiş kış lastiği ve zincirim var deyince tartışma çıkmış polis arkalarında ve bundan sonra da adam ölmüş yani hakikaten inanmakta güçlük çekiyorum polis eski kameramanı kelepçelemek istemiş Yılmaz Koç Yılmaz da tansiyon hastasıyım demiş yapmayın demiş yani dinlememişler yere yatırıp kelepçelemişler ve ölmüş Amerika Birleşik Devletleri'nde buna benzer bir olay yüzünden büyük bir isyan çıkmıştı geçtiğimiz sene itibariyle hatırlar mısınız? Türkiye'de çıkmaz. Türkiye'de çıkmaz. Çıkmayacağı gibi bu, o gibi olaylar artık normal ve rutin hale getirilecek. Ve herhangi bir anlamda e, insanların toplumsal anlamda da buna tepki göstermesinin önüne geçilecek yasa tasarısı da şu anda yolda. Evet. Bakalım neler olacak. Ama yani son yarım saatte de konuşalım bu durumu. Yani siz toplumsal eylemlere katılmış olabilirsiniz. Dinleyicilerimiz aynı şekilde katılmış olabilir. Ben de katıldım. Ama bundan sonra bizden sonra gelebilecek kuşakların böyle bir eylemsellik içerisinde ya da sokağa çıkıp tepkisini dile getirme gibi bir durumu ortadan kaldırılabilmesi gibi bir şey söz konusu şu anda. Bu Baş, tartışılıyor. Başbakan öyle olmaz diyor. Tabii. Elinde molotov kokteyli Kötü niyetli hiç kimse e, tabii çıkmasın sokağa ama iyi niyetli çıkanlara bir şey yok diyor. İşte bunu eski İçişleri Bakanı'na anlatsın. Anlatıyordu Molotov kokteylini kimlerin, kimler tarafından anlatıldığını. İdris Naim Şahin. Evet, bunu e, konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ara verelim. Açık kaste. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Fırat ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Merhaba Bengi, günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün yok Fikret. Bugün yok, e, perşembe sabahları dersi olduğu için e, bakalım bir şekilde halletmeye çalışacağız devamında ama bugün. Bugün e, böyle, solo. evet. evet. sen ne konuşuyoruz bugün? E, bugün de son birkaç haftadır zaten konuşa geldiğimiz bu büyümeme hareketi, degrowth ya da planlı küçülme, hala ben tam hangi terimi kullanmam gerektiğini ee, bilmiyorum ama ben büyümeme diyorum. Ee, ben de öyle çünkü küçülme falan deyince insanların kafasında bir negatif evet, etki evet. oluşur korkusuyla evet. şey Evet ve da. zaten birkaç haftadır da konuşa geldiğimiz gibi e, tam bir hani ekonomik aktivitede küçülme mutlak bir küçülmeden e, ziyade hem ekonomik aktivitenin niteliğinin değişmesi hem toplumsallığının değişmesi hem de e, bir küçülme ya da belki aynı kalma falan da diye diyeceğimiz evet. e, bir pratik. Şimdi e, zaten bu Büyümeme Degrowth, A Vocabulary for a New Era yani Büyümeme e, Yeni Bir Çağ için Ağırcık kitabından e, bahsediyorduk. E, geçen hafta, daha doğrusu iki hafta önce de bahsetmiştim. E, kitabın editörleri ve birçok katkı sunanın da parçası olduğu Büyümeme Hareketi'nin İspanya'da özellikle Podemos'a e, yapmış olduğu on tane somut e, politika önerisi vardı. E, bunlardan e, geçen iki hafta önce bahsetmiştik ancak bunların çoğu zaten kitabın üçüncü bölümü, eylem bölümü, the action bölümünde e, var olan kapitalist sistemi hani böyle bir sistemik direkt olarak sistemi yukarıdan aşağı değiştirmenin dışında e, hmm. hani böyle büyük sistem içinde halen yapılabilecek e, bir takım pratikler ...den bahseden bir bölüm var. Bu pratikler e, ya da... ...diyelim bu yapılabileceklerin özneleri... ...ve yapılabilecekler... E, ...birkaç ana başlık altında... ...toplanabilecek gibi bahsedilmiş. Hani bir kısmı daha nasıl diyeyim... E, ...politika yapıcıları, hükümetler... ...tarafından yapılabilecek... E, ...hani siyasa... ...boyutunda şeyler. E, bunların arasında... ...mesela borçlulukla ilgili, borçlanma ile ilgili... ...yurttaş denetimi getirilmesi... E, ...iş paylaşımı... Çalışma saatlerinin azaltılması, temel gelir ve e, azami gelir gibi şeyler var. Biraz bahsedeceğim şimdi. E, bir ikinci ana başlık daha yerel, sivil toplum bazında yapılabilecek, yerel hareketliliklerle yapılabilecek, e, büyümemeye dair, büyümemeyle e, ya da büyümeme pratiğini destekleyecek faaliyetler. Bir de daha böyle toplumsal hareketler e, ayağı bunun, sendikalar mesela ne diyor büyümemeye? E, sendikal hareketten büyümeme ajandasıyla angaja olan e, kimler var kimler yok e, toplumsal hareketler işte indignados gibi e, ya da e, nasıl diyeyim e, sivil itaatsizlik gibi toplumsal pratikler buna nasıl yardımcı olabilir gibi e, kitap şey yapılmış e, ben bunlardan bahsedeceğim birazcık Yani çünkü önemli e, hani bize çok ütopik gelebiliyor büyümeme ya da ekonomik büyümenin hegemonyasını şey yapmak, meydan okumak, bunu değiştirmeye çalışmak. Ama o kadar da belki ütopik değil yapılabilecek, şu anda yapılabilecek şeyler var. Evet, Eğer yani Yorgo Kallis'in de bir yenice bir yazısı çıktı. Hem bu kitap üzerine <gülüyor> hem de bunu, <gülüyor> bunu özetleyen. Orada gördüm ben de bunu This Changes Everything de çıkmış Naomi Klein'in e, sitesinde. Yani yalnız e, gelişmiş ekonomilerde yalnız gittikçe daha güç olmakla kalmıyor büyüme. Ekonomik büyüme. Aynı zamanda ne sosyal bakımdan ne ekolojik bakımdan sürdürülebilir olduğunu söylüyor. Ve üç meselede de e, özellikle küresel iklim e, refah devleti ve bir de insanların arasındaki sosyal bağların, birbirleri arasındaki bağların hepsinin bu büyüme tanrısının tapınağında kurban edildiğini ve ortada ne iklim, ne toplum, ne de refah kaldığını Aynen. da söylüyor. Çok yani radikal bir şey aslında. Aynen. Aslında bir grup heterodoks iktisatçı da bir süredir bunu söylüyor daha çok Amerika bazlı ama Amerika'da tabi daha da barcılar kalmış durumdalar. E, triple crisis yani üçlü bir kriz üçlü e, yaşadığımız ve yani bunun artık e, ayyuka çıkarılması gerektiği ve yokmuş gibi özellikle de ekonomi disiplini içinde yokmuş gibi e, ya da bu krizler ex post e, hani büyümenin bir şekilde sonradan çözebileceği, büyümenin sonradan yol açtığı krizlermiş gibi davranmayı bırakalım. Artık e, iktisat Bilim ile uğraşan insanlar olarak sorumluluğumuz bunları ciddiye alarak e, anlattığımız derslerde de yazdığımız yazılarda da bir paradigma değişikliğine gitmek gibi. Tabi toptan bir büyüme reddine kadar gitmiyor onlar ama. E, evet Yorgos Kallis zaten bahsettiğimiz bahsede geldiğimiz kitabın editörlerinden bir tanesi. Biri, evet. E, belki onunla da hatta bir e, röportaj ayarlama imkanımız var. <gülüyor> Çok güzel olur, evet. Şimdi e, sizin de bahsettiğiniz e, bu şeyde, This Changes Everything'de e, Podemos'a yapılan yani sol bir hükümete ya da sol bir e, siyasi, büyük siyasi bir güce, daha doğrusu makro siyaset yapan bir güce yaptıkları önerilerin içinden ee, başlayalım. Hani daha ne bileyim bir hükümet ya da bir parti hükümete geldiğinde yapabileceği büyümeyi birazcık e, belki hem kısıtlamak ya da büyümemeyi yani büyümeden de refah sağlayabilmek üzere yapılabilecek şeylerden başlayalım. Geçen, haft geçen haftalarda da biraz e, konuşmuştuk. Bunlardan e, birincisi e, bir temel e, gelir desteği. Yani herkese ücretli emek e, piyasası içinde olup olmamasından bağımsız olarak e, onurlu yaşamasını garantileyecek bir e, temel gelir verilmesi bu e, mesela şeyde e, uygulanıyor İsviçre'de uygulanıyor yaklaşık 400 euro gibi bir e, bir gelir veriliyor zaten herkese e, şimdi bunun neden ne alakası aylık var mı? aylık mı aylık evet ve e, şey e, büyüme hareketi İspanya'da Podemos bu e, öneriyi yaparken tabii ki bunlar da aslında iktisatçı yani e, böyle tamamen fantastik bir şeyden bahsetmiyorlar. Bir takım çalışmalarda var e, ciddi bir yani vergilerde ciddi bir artma ya da finansal bir çok aşırı bir bütçeyi zorlama olmadan bu desteğin verilebileceği. Bunun ana nedeni e, hali hazırda diğer sosyal politika araçlarına harcanacak bütçeden e, bütçenin buraya aktarılması öncelikle. Yani zaten mesela Türkiye'de de gördüğümüz işte yoksullara özellikle yardım olarak yapılan ve oraya aktarılan ciddi bir kaynak var. Ve bu da çoğu kez aslında işe yaramıyor. Yani kimse yoksulluktan çıkarmış değil. Aksine bir bağımlılık yaratma riski taşıyor. ve Bu bütçenin temel gelire yönlendirilmesi ve işte İspanya özelinde e, ...vergilerde yüzde bir ya da iki artış olarak e, bunu yapmanın mümkün, mümkün olduğu... Oldu. ...peki bir şey soracağım, tam bu noktada bir ufak parantez açayım... Hı hı. ...bu Ayşe Buray'la da yıllar önce birkaç defa konuşma fırsatımız olmuştu... ...bu temel gelir, vatandaşlık gelirinin çok önemli olduğu konusunda... E, Şöyle bir argümanda getiriliyor mu ya bu insanlara böyle verirsek çalışmasına hak edişine bakmaksızın bu çalışmaz tembellik eder yan gelir yatar filan. Aynen diye. aynen yani e, tam ondan bahsedecektim aslında bu temel gelir dediğimiz zaman ilk e, böyle ilk başta direkt refleks olarak karşılaştığımız iki tür karşı çıkış var birincisi bunun maliyeti ne olacak demin bahsettiğim boyut İkincisi de bu çok neoliberal e, bir aslında şey akıl insanlara para verirsek çalışmazlar. çalışmazlar Yan yangilip yatarlar işte e, ama yani bu Nur şeye anlamak lazım yani bir de herkes bunu büyük ihtimalle kendi dışındaki insanları düşünerek yani ben aslında tembel değilim de yani onlara evet. verseniz ben tem tembellik yaparlar gibi tarihte yani... hiç örneği de yok böyle bir şey <gülüyor> yani, yani. Insan... hiç görünmemiş bir örnek Sanırım ama muhakkak argüman olarak sunuluyor çok evet. ilginç bir şey evet. yani. ama yani her şeyi çünkü e, meşru kılan bir anlayış yani insanın e, İnsan dediğimiz şeyin aslında işte bencil, e, işten kaçan, e, bıraksan parazit gibi yaşayacak. Evet asıl e, bir yerlerini düşünmeyen. Evet yani ve belki bunun pratik örneklerini insanlar gündelik hayatlarında görüyor olabilir ama şeyi yani insana içkin böyle insanın doğası böyledir gibi bir görüş var. Yani. Bu kapitalizme içkin ve onun doğasına Aynen. ilişkin bir şey Aynen yani. rekabetçi kapitalizm. Aynı zamanda faşizm doğasına da içkin evet. bir şeyden bahsediliyor. Sonuçta çalışmanın özgürleştirdiğini inandığı söylenen sloganları toplama kartonun üzerine asan bir kültür de vardı. Aynen. Bir siyasi ideoloji de vardı yakın evet. tarihte. Yani kapitalizmin yarattığı eşitsizliği de meşru kılmasının tek yolu bu aslında. Yani birilerimiz daha çok kazanmış, birilerimiz daha az kazanmışsak bu birilerinin tembel, birilerinin çalışkan olduğuyla ilgilidir ve başka hiçbir şeyle ilgili değildir gibi. Yani aslında bu yani çalış, yani Buna karşı veril, veril, verilen yani büyüme hareketinden ki yani bizim de bence katılabileceğimiz tepki yok yani insanları bıraksanız e, ücretli emek dışında zaten bir sürü yaratıcı ve üretici pratik içindeler hali hazırda yani belki e, şey yapmayacaklar yani bir e, temel gelir desteği olduğu zaman gideyim bir de maaşlı çalışayım hani sayı ki birazcık ortadan kalkmış olacak ki bu kötü bir şey değil. İnsanlar bunun yerine hem yani çalışma ihtiyacından özellikleşerek aileleri ve komüniteleriyle daha fazla vakit geçirip onları ihya edecek e, faaliyetlere girebilecekler. Yani bunun daha sayısız fazla. örneği var yani 20 Tabii. bin yıldır Amazon'da yaşayan ve doğayla uyum halinde yaşayan yerli topluluklar artık ortadan kaldırılıyor maalesef. Amazon ormanlarıyla beraber evet, ama böyle yaşamışlar yani hiç okuma yazmaya falan pek ihtiyaç duymadan ama sürekli birbirleriyle dayanışma halinde ve doğayla tabii dayanışma ki, uyum ki. halinde yaşamışlar. Yirmi bin yıl olmuş bizi yıkana kadar. Ama işte bu zaten şeye geri dönüyor yani işte büyüme, kalkınma, modernleşme ve bu bunun neden cazibe? şey oldu yani cazip biz toplumsal olarak istenen bir şey olarak hep kurgulandığı hegemonik öyle bir şey var yani işte Amazon'da da kim yaşar ki falan da diyenler vardır eminim yani ama e, aynı zamanda eminim ki bizden daha mutlular <gülüyor> tabi şeye kadar eskinin konsekütü kons Söyleyemeyeceğim. Söyleyemeyeceğim. <gülüyor> siz söyleyin adı. Neyi? Konkistador. Uh, Konkistador işte. Tamam, işte. Bravo. Teşekkür ederim. Allah'ım da ya, ya da şimdinin girişimcisi gelip siz burada yaşıyorsunuz ama gelin bu saadet zincirine siz de katılın. Kabilenizi şimdi turistik amaçlarla kullanın ya da geçmişte olduğu gibi ticari amaçlarla kullanıp kullanalım diyene kadar. Ee, bu sistem devam ediyor. Aslında yani ama saadet bir şekilde katılıyorlar galiba. Yani şöyle bir, yani şimdi bir yandan mesela o zaman da öyle bir şey var. Şimdi de ben e, işte bir vesileyle Vietnam'da vakit geçirdim oldukça uzun süre. Yani yaşama yani o yerellik mesela Amazonlardan bahsederken söylediğimiz yerel olarak hayatlarını kul ee, devam ettirebilme ve yani geçimlerini de sağlama ve hani e, hayatlarını devam ettirebilme imkanları varken bunu yapmak zorunda kalmıyorlar ama Vietnam'da bütün komünitelerin bir anda böyle piyasayla karşılaşması işte yani piyasa dolayımıyla birçok şey yapmak zorunda kalmaları Zorla olmasa da piyasa dolayımıyla aynı şeye getirmiş oluyor. Yani ekoturizm evet. şeyi altında işte gidip o insanların kültürünü metalaştırmış oluyorsun. Evet, evet Yorgokallis'te zaten bu sözün ettiği makalada aşağı yukarı böyle bir şey söylüyor. Yani birkaç yüzde bir, birlik bir büyüme için adına... E, yüzde %1'in karını tutmak için sanki ölümcül hastalar gibi bütün toplumların böyle evet. sonsuza kadar ıstırap çekmesini sadece ekonomileri birkaç yüzde bir iki büyüsün diye. Yani. Aynen neyi taviz verdiğimizi düşününce bir de o yüzde bir ve yüzde bir iki büyüme gene de o taviz veren e, topluluklara bir şekilde şey olarak gitmiyor. yani. Bitmiyor, onları, evet yüzde bire yani gidiyor bir en, en tepedeki yüzde bire gidiyor. Yani zaten büyümenin bence eleştirisinin iki iki tarafı var yani özellikle kırmamız gereken birincisi büyüme adına neyi taviz veriyoruz ve bunu hep beraber taviz vermiyoruz. Yani bunu gene toplumun en <gülüyor> marjinal, en, en marjinalize edilmiş, en yoksul, en güçsüz kısımları genellikle taviz vermek zorunda kalıyor. İkincisi büyümenin getirdiği iyilikler diyelim onlar da zaten eşit bir şekilde bölüşünmüyor toplumda ve yine zaten güçlü ee, ve işte en yukarıdaki yüzde bire gidiyor. Yani bunu görebilmek. E, i̇kinci olarak ki İspanya ve şu an e, yani Seriza ve Yunanistan bağlamında da önemli olan borçla ilgili evet. e, çok ciddi bir, bir nokta yapıyor Yorgos Kalis. E, borçla ilgili şöyle borç ve büyüme arasında bir sarmal var. E, bir hani şöyle büyümeyi finanse etmek için borçlanma. Ondan sonra da borçları ödemek için büyümek gibi bir, bir sarmal var yani e, hangisi yani yumurta mı tavuktan tavuk evet. mu yumurtadan gibi bir, bir nokta e, Yorgos'un da bahsettiği kitapta da özellikle altı çok çizilen ama artık yani öyle bir noktaya geldi ki büyüme zaten öyle limitlere çarpıyor ki e, ve sistem kendi kendine krizler yaratıyor ki ne kadar borç alsak da yani ya da ne kadar büyüsek de o borçları ne kapatmak mümkün ne de o borçlarla o kadar büyümek ve yani hani büyümenin zaten sürdürmek, sürdürmek evet. mümkün değil. Ee, ve bu bağlamda hani bu borç büyüme sarmalını e, kırmak ve borcu e, borç ekonomisinde bir şekilde tekrar e, topluma açmak toplumsallaştırmak ve hani tekrar politize edebilmek için. E, Yapılanan ellerden bir tanesi e, yurttaş denetimi yani borç denetimi üzerinde yurttaş kontrolü olması, citizen debt audit dediğimiz. E, şimdi bunda mesela çok ütopik gelebilir insanlara ama aslında bunun örnekleri var. E, Jubile 2000, Jubile South, e, Güney Jubilesi e, ya da e, 3. Dünya borçlarının silinmesi için oluşturulmuş komite gibi. Ama daha hani bunlar belki küresel anlamda girişimler diye düşünebiliriz. Ee, şöyle örnekler var mesela kitapta da adı geçen gayrimesu yani şimdi e, yurttaşların borç üzerinde temel olarak dediği şey gayrimesu e, toplum tarafından bakılıp denetlenip gayrimeşru bulunan e, borçların iptali gayrimesu da şu şekilde genel olarak tanımlıyorlar e, gücü e, şey yapan e, su istimal eden bir rejimin politik ekonomik bir rejimin devamı için ...devamını sağlamak için finanse edilen borçlar gibi genel bir tanım var. Bunun tabii e, adı geçen bağlamlarda ülkelerde sivil toplum tarafından nasıl operasyon edildiği değişebiliyor ama... E, ...mesela 2006'da Norveç e, borç veren ülke olarak e, bu bu gayrimeş, e, gayrimeşru borçların yani gücüsü istimale eden rejimleri devam ettirilmesini sağlayan borçlar da... Borcu veren ülkelerden birisi olarak sorumluluğu olduğunu kabul ederek borç vermiş olduğu yedi ülkenin borçlarını sildi. Evet. 2007'de Ekvator'da mesela böyle bir hem hükümet yani hem devletten hem sivil toplumdan oluşturulan bir komiteyle alınmış borçların bugüne kadar yine gücü suistimal eden bir rejimi devam ettirmek için kullanıldığı saptanarak bütün borçlar biz ödemiyoruz bunları yani bu bizden önce bizi ezan bir devamı içinde biz bununla sorumluluk hissetmiyoruz denerek ve kabul edildi yani edilmek zorunda kabul mecburiyetten bir an ee, Brezilya ve Filipinler'de tamamen sivil girişimlerle yani toplumsal mücadelelerin ittirmesiyle bunun buna yakın örnekler yaşandığını görüyoruz ee, mesela şu an İspanya'da da bir yurttaş denetimi borç üzerinde bir yurttaş denetimi olması için bir girişim var. Ve şu an hani hakikaten Podemos ve Siriza, yani İspanya ve Yunanistan düşündüğü zaman borcu düşünmek bayağı elzem. Bunun dışında son olarak belki hani bugün bahsedebileceğimiz iş paylaşımı ve çalışma saatlerinin azaltılmasıyla ilgili bir politik yani önerisi nedir var. Nedir bu iş paylaşımı? Birazcık çok sık geçiyor ama biraz tanımlamaya ihtiyaç e, gösteren bir şey. İş paylaşımı şu e, şimdi normalde konvansiyonel olarak gördüğümüz, yani geleneksel olarak gördüğümüz e, ekonomi, yani birincisi e, nasıl diyeyim emek, emeğin produk, e, verimliliğinin üret, üretkenliği arttıkça yani soyut olarak emekten bahsettiğimiz zaman işçilerin daha az işçiyle aynı işi yapabiliyorsunuz. O yüzden yaptığımız şey genellikle işçi çıkarmak. Ya da büyümeme bağlamında düşündüğümüz zamanda da ekonomik faaliyeti azalttığımız zaman daha az istihdam, daha az insan istihdam ya da daha az saat, saat olarak düşünelim daha az saat çalışılmasına ihtiyaç var. Şimdi geleneksel olarak bu noktada yapılan bir takım insanları işten çıkarmak ve işsizlik yaratmak. Yani büyümeme ve ekonomik aktivitenin azalmasına da yani konuşa geldiğimiz üzere en büyük e, şeylerden bir tanesi karşı çıkışlarından karşı çıkışlardan bir tanesi büyümezsek e, ya da küçülürsek işsizlik artacak. Ama evet. bu işte şey varsayımına dayanıyor yani bir takım insanları işten çıkaracağın için işsizlik artacak ama e, bunun yerine. Toplam olarak toplumsal olarak üretilmesi gereken iş saati azalıyorsa bunu birilerinin işten çıkararak değil bu maliyeti bütün toplumsal grup yani aktörlere paylaştırarak da yapabilirsin. Yani herkes yani haftada beş gün çalışmak yerine haftada dört gün çalışabilir. Yani işi paylaşırsın ortak e, o saat havuzu paylaştırılabilir insanlar arasında. Şimdi bunu tabii ki tek başına düşünmemek gerekiyor. O yüzden ben özellikle temel gelir desteğiyle başladım. Yani zaten bir gelir desteği varken e, ve bir de azami gelir yani e, ne bileyim ciddi progresif bir e, vergilendirme sistemi de hani ideal olarak bunun yanında olabilirse. E, bu işi paylaştırmak eşitsizlik e, olmadan yani bütün iş gücü arasında bir e, haksızlık yaratmadan hakkaniyetli bir şekilde herkesin çalışma saatleri e, belli bir oranda azaltılırsa. Ee, ve nasıl diyeyim dört gün çalışıyorsun ama dört e, gün çalışmak demek beş gün çalışana göre sana daha az e, güvence ya da daha az e, kariyer fırsatı ya da daha az sağlık sigortası falan vermiyorsa yani beş gün çalışanla üç gün çalışan arasında bu tür güvenceler iş e, güvenceleri arasında bir fark yoksa insanlar üç gün çalışmayı da seçebilirler yani bunu başka politika araçlarıyla hakkaniyetli bir şekilde yapmak mümkün. Tabi orada da bir takım klişelerin kurbanı oluyoruz <gülüyor> yani o zaman da gene ne olacak bu tamamen makine gibi çalışmaya kurulu bir klişenin esiri olduğumuz evet, için evet. yani çok acayip bir şey hatırlıyorum mesela şimdi tam tarihlerini bilemeyeceğim ama Fransa'da <gülüyor> E, bayağı reform niteliğinde bir şey yapılıp haftada çalışma saatini 35 saate indirmişlerdi. Ondan sonra da vazgeçildi bundan. Bu... İşte e, <gülüyor> o yüzden yani hani başka bir, bir yani. E, yani şimdi bir şey var. E, her şey aynı şekilde yaparak kapitalist bir sistem içinde yine yani hani sonuçta bu iş paylaşımı da belki öyle bir öneri ama yani bir ekonomik krize girdik ve o yüzden herkes daha az çalışacak ve herkes daha az ücret alacak şeklinde evet. ee, yani onu tıpkı yan gelip yatma evet. argümanı evet. gibi, gibi. demiş yani ve birazcık bu hani sistemin kendi yarattığı krizin maliyetinin çalışanlara verilmesi gibi ama şimdi şeyde daha radikal bir yerden iş paylaşımını ve çalışma saatlerinin azaltılmasını konuştuğumuz zaman zaten bir yani yine ben yani şey varsayımsal olarak bir temel gelir desteği olacak. Yani insanların e, belli refahlarını sağlayabilmek için deliler gibi ücretli emek e, piyasasında çalışmak zorunda kalmayacaklarını. Belli bir özellik ve güvencelerinin zaten olacağını düşünerek işi paylaştırmayı evet. e, düşünüyoruz. İkincisi e, bunun yanı sıra yani... E, Mesela Türkiye bağlamında biz bunları konuştuğumuz zaman ki konuşuyoruz bazen yani hani ne bileyim politik aktörlerle diyeyim. E, Türkiye'deki kayıt dışı sektör olduğu sürece bunun mesela tutmayacağı yani hükümete gelen bir parti e, tamam mesela bunu yapmak zorundasınız dese e, özel sektöre yani. Beş gün değil dört gün çalıştıracaksınız ya da dört güne tekabül eden saatte çalıştıracaksınız işçilerinizi ve iş paylaştırılacak işçiler arasında dese e, ve buna yönelik yani bir takım politik araçları geliştirse ne bileyim bunu yapan e, şirketleri yapmayan şirketleri daha fazla vergilendirse e, yapan şirketlere belli hani vergi avantajları sağlasa falan gibi konuşuyoruz. Bunu yapmayacaktır işçi işverenler zaten yani hali sistemde bile belli politikalardan kaçmak için kayıt dışına geçiyorlar. Evet. Yani bu o yüzden hani bu yine dediğim gibi başka yani bu önerilerin hepsi hem bütünçülü bir şekilde düşünülmeli hem de yani birbirlerini destek yani tek başına bir temel gelir desteği de bir işe yaramaz tek başına bir iş paylaşımı da bir şey yapamaz yani böyle daha bütüncül bir kapsamlı bir lazım. reform sol, <gülüyor> sol radikal sol politikalar bütünü olarak aynen, siyasalar aynen. bütünü olarak görünmesi lazım vaktimiz az zaldı evet, evet, haftaya yani. iki hafta sonra devam ederiz çok teşekkür ederiz Bengi görüşürüz bu, bu konu en hayati konulardan biri olarak karşımıza. Evet olabileceğine ikna olmaya başlarsak bence talep etmeye de başlayabiliriz. Aynen öyle. Evet. Teşekkürler. Çok güzel. Görüşürüz. Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve bengal Politi ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Funny how the phone stopped ringing Your heart stopped singing The way it used to do You don't know who's to blame Or if there's a reason You just know you were warm But now you're freezing Finally no goodbyes were spoken The spell was broken By a pair A pair of silent slides To blame, or if there's a reason, you just know you were warned. McDaniels'dan dinlediğimiz bugün ikinci parçaydı funny tuhaf ya da komik G. McDaniels 2011'de kaybettiğimiz bir müzisyen şarkıcı şarkı yazarı ve onun yıl dönümü 80. yıl dönümü eğer 2011'de hayata veda etmeseydi bugün 80 yaşında olacaktı bir günaydın daha demiş olduk açık radyoda ee, bu hastalık dolayısıyla kendimi iyi hissetmesem de size kendinizi iyi hissettirebilecek bir haberim var Hı. Ukrayna'dan bu haber Normandiya dörtlüsü görüşmesinde Normandiya dörtlüsünden e, kasıt da burada benim görebildiğim kadarıyla Putin var Merkel var ee, Ukrayna temsilcileri var Hollande var e, yani e, Rusya Almanya Fransa ve Ukrayna liderlerinin katılımında bizim yayındaki masa gibi bir masanın etrafında toplanmış olan insanların fotoğrafı var ee, bu görüşmede 10 ya da ondan fazla e, maddeden oluştuğu belirtilen anlaşma metninde uzlaşılmış. Öyle mi? Bu evet, yeni bir haber. Bu yeni bir haber. 9.31 tarihle güncellenmiş bir haberden bahsediyorum. Sputnik nefesden aldım ki daha doğru olsun diye. Ya, yarım saat bile değil. 5 dakika önce. 5 dakika önce evet. E, Metin Donbass temsilcilerini de kapsayan Ukrayna Temas Grubu'nun onayına da sunulmuş. Merkel ve Hollanda'nın 48 saat içinde ateşkes öngören anlaşmanın imzalamasının ardından basın toplantısı düzenleyeceği gelen son bilgiler arasındaymış. Galiba ateşkes geliyor. Evet bu son derece sevindirici gerçekten. Çünkü aynı anda bir flash haber de vardı. O da Amerika'nın ordusundan <gülüyor> Ukraynalı askerlere eğitim vereceği yolunda bir haber. Avrupa'daki kara kuvvetleri komutanı Amerika'nın Hodges <gülüyor> Kor General Hocaz Polonya'da Seçin kentini ziyaret etmiş ve basın toplantısında 3 tabura Mart'ta eğitim vereceğini söylemiş. Bu da endişe verici bir haberdi. Evet şimdilik bir müddet unutalım da barış görüşmelerinden evet, bahsedelim evet, isterseniz. Evet onlar konsantre olalım. saattir konuşuyorlarmış. 13 saatin sonunda bir anlaşmaya varılmış. Haber ajansları görüşmenin bir anlaşmayla niteleneceğini belirtiyorlarmış. Ria Novastu'ya konuşmuş bir kaynak. 10 maddelik anlaşmanın %80 oranında hazır olduğu ancak metnin geri kalan kısmı üzerinde müzakerelerin hala devam ettiğini aktarmış. TAS ise 12-13 maddelik bir anlaşma, ıı, ateşkes anlaşması üzerine çalışıldığını belirtmiş. Yine Rio konuşan bir diplomatik kaynak anlaşmanın Donbass'ta 48 saat içinde ateşkes ağır silahların tahliye edilmesine ve güvenlik, bölgenin oluşturul güvenlik bölgesinin oluşturulmasını öngördüğünü belirtmiş. Evet bu çok ıı, hakikaten iyi haber ama buradaki bununla yetinelim. Çünkü bundan sonrası gene eski tas eski hamam diyebileceğim şey. Obama resmen yeni bir sınırsız sonsuz savaş için yetki istemiş ve alıyor galiba. Yani olabilecek en kötü senaryoyu olduğunu söylüyorlar. Çeşitli analistler. Filist e, Benis de şey diye yazmış. Mesela bu konuda ...görüşlerine zaman zaman... ...başvurduğumuz... ...değerli bir araştırmacı... ...Feliz Beniz... Institute for Policy Studies diye... ...Obama'nın bir... ...onun başkanı başında bir... ...Uluslararası ilişkiler ...Hocası... ...Obama'nın kendinden sonra neyin... ...miras bıraktığına karar vermesi gerekir... ...demiş Beniz... ...yani savaşlara son veren... ...hani Nobel Barış Ödülü de... ...aldı ya... Evet. Yoksa sınırsız e, savaşları sınırsız hale, sonsuz hale getiren bir başkan olarak mı anılmak istediğine de mirasının ne olduğuna karar vermek zorunda demişler. Hakikaten de çok çelişkili bir durum var. Öbür taraftan, e, gelelim Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, yani senin iyi haberine karşı, benden de bir rest. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre iki yıldır kuşatma altında olan Şam'ın Doğu Guta bölgesinde son beş gün boyunca Esad rejiminin güçlerinin saldırılarında 178 kişi ölmüş en az ve 370'ten fazla da kişi yaralanmış. Yani ben hemen hesaba kitaba vuralım maalesef günde 36 kişi her gün 36 kişi ölüyor saatte bir buçuk kişi eder iki saatte üç kişi yani yani bu şeyden program bittiğinde yirmi dakika sonra üç kişi sadece üç kişi ölmüş olacak ve bu her iki saatte böyle devam ediyor bu akıl almaz bir şey yani maalesef hevesini kursanda bıraktığımın farkındayım ama bunu vermek zorundayım bir de Boko Haram'a karşı başlatılan operasyonlardan bu yana Çad ülkesi Afrika'ya geçersek Nijerya sınırında Çad'da bir de muazzam bir kuraklık sorunu var. O da ayrı ama ona hiç girmeyelim şimdi. Ölen asker sayısının 25 olduğunu açıklamış. Bu da birkaç günlük bir şeyden bahsediyoruz. 17 Ocak'tan beri bahsediyoruz. Gene nispeten iyi olabilir diye bakılacak olursa da öyle değil. 2500'e yakın asker göndermişti. durmadan burada da öyle Boko Haram'da meydan okuyan bir karar çıkartmıştı zaten. Evet. Bize vız gelir. Bir de Afrika Gücü Finan diye, değil mi? Evet. Yani Barış nereden gelecek diye soracak olursanız oldukça karamsar noktaları da düşünceleri de girebilirsiniz, sahip olabilirsiniz. Mesela İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuşmuştun. İslam devriminin 36. yıl dönümünde yaptığı konuşmada batılı ülkelerle nükleer müzakerelerle ilgili çeşitli mesajlar göndermiş. Bölgeyle, bölge hakkında, Orta Doğu hakkında konuşmuş. Demiş ki e, Ruhani, İran Cumhurbaşkanı. Orta Doğu'da barış ve istikrar sağlanacak, terörün kökü kazınacaksa bu İran'ın bu İran bulunmasından geçer. Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'de terörist gruplara karşı bu ülke halklarına yardım eden güç... İran İslam Cumhuriyeti demiş. Yani birisi bir şeyin kökünü kazıtmadan bahsediyorsa, kökünün kazınmasından bahsediyorsa gerçekten o şeyin kökünün kazınmadığını çok yakın bir şekilde analiz edebilmek mümkün. Ya da ne bu zamana kadar kökü kazınabilmiş olarak e, bitmiş ki? Terörün. Terörün mü? Tabi terörün kökü kazınmadığı. Amerika vardı. Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettiği zaman terörden beri terör, kazıdı Terörle savaş yapıyor. Ya da Libya. Libya'da terörün kökü kazanacaktı kazındı mı? Ya da Afganistan'da terörün kökü kazınacaktı, kazındı mı? Hayır, kazın, kazınmadı ama Somali konusunda kesin garanti verebilirim. Çünkü Amerikan hükümeti yepyeni bir karar almış. Şimdi biraz da ondan bahsedeyim. Hakikaten inanılır gibi değil bu. Yani esprisi bile kolay değil. George Monbiot yazmıştı 11 Şubat tarihli. Guardian gazetesinde de evinlandı. Biz internet sitesinden aldık. Yani şöyle başlıyor yazı. Dünyanın en büyük terörist toplama görevlisini görevlisi kuruluşla sizi tanıştırayım diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin federal bir kuruluşu adı ne? The Office of the Controller of the Currency. Yani dövizi de, koruma, denetleme ofisiymiş bunun adı. Ve büyük bir insani felaketle sonuçlanacak bir kararı aldı dünyanın en yoksul ve en belalı ya çatışmalı yerlerinden bir yeryüzünü Belki de en büyüğü olan Somali'de 10 e, yıllarca e, e, yankısı olacak bir karara imza attı diyor. Geçen cuma, Son bankaya Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan e, Somaliye para transferlerini, işlemlerini gerçekleştiren son bankaya da bir şey göndermiş. Durdurun bütün işlemleri diye, sorumlu olursunuz diye. Bu denetim şeyi Somali'de ve kapatmış bankada. Bu Hazine Bakanlığı'na bağlı bir ofisten bahsediyoruz. <gülüyor> ve şöyle... Ee, Somali terörist grubu Al-Şabab'ın eline geçecek bu paraların diye engellemiş. Yani bu tamamen e, balyozda sinek öldürmek dedikleri bir yöntemin e, uygulaması gibi görünüyor. Yani elbette bir kısmı geçebilir bu paranın e, bir kısmı terörlerin eline. Çünkü e, herhangi bir ülkede kaynakların bir kısmı muhakkak suç işleyenlerin eline geçer gibi HSB'ye sorun isterseniz diyor son açıklamalardan sonra Monbio. peki o zaman bu kafayla gideceksek bu terörizmi engellemek için neden bütün telefon hatlarını iptal etmiyoruz diyor ...çünkü teröristler de bundan yararlanabilirler... Şey, ...çok ciddi... ...neden bütün tarımı... ...mesela yasaklamıyoruz... ...çünkü zaten gübrelerde patlayıcı... ...yapıyorlar ya... ...bir kısım ha. gübreler... Evet. ...tarımı da yasaklayalım... ...bütün saatleri de durduralım diyor... ...çünkü... ...saatlerden de yararlanıyor... ...şey ya... ...saat kuruyorlar... ...el bombası falan yapmak için... ...saatli bomba yapmak için... ...yani saçma mı geldi bu söylediğim e, bakın diyor o zaman yani diaspora'dan gelen paralar <gülüyor> Somali'den göç etmiş çeşitli ülkelere gitmiş ve oradan memleketlerine para gönderen insanlardan bahsediyoruz yılda 1 milyar 200 milyonla 1 milyar 600 milyon dolar tutarında para gönderiyorlarmış hepsi de bu yani 1,2 ve 1,6 milyar dolarlık bir şey, gurbetçi paraları eve gönderilen. Bu yalnız Somali'nin, Somali denen ülkenin milli gelirinin yüzde ellisinden fazlaymış. Şimdi bunu engelliyorsunuz diyor. Yani nüfusun, Somali'deki nüfusun yüzde kırkı hayatta kalabilmek için bu paraya bakıyormuş. Ve bunu engelliyor şimdi teröristlerin eline geçer diye. Havale sistemini durduruyor son 10 yıl içinde Somali'de e, muhtemel teröristlerin eline geçen para miktarını biliyor musun ne Peki kalmış? son 10 yılda birkaç bin dolar yani birkaç bin dolarlık teröristlerin eline geçtiği tahmin edilen parayı 10 yıldan bahsediyoruz yılda değil yani birkaç yüz dolardan yıl başına geçen bahsediyoruz. buna engellemek için, e, teröristlerin bütün terörizmle ölecek olan insanların hayal bile edilemeyecek kadar yüksek miktarını biz bunu engelleyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümetine bağlı bir kuruluş yapıyor diyor. Yani mesela şöyle 2011'de büyük bir e, kıtlık çekildiği zaman Somali'de insanlar bir araya gelmişler ve bu yoksul ülkeden hiç kimsenin beklemediği bir şey olmuş. E, Britanya hükümetinin bir raporuna göre. Britanya'da yaşayan Somali'ler yüz binlerce kişinin hayatını kurtarmışlar para göndererek böyle havale yoluyla akrabalarına ve aile üyelerine daha yardım kuruluşları da mesele nedir kendi aralarında uyanmadan konuşmadan bile onlar hemen kendi aralarında örgütlenmişler diasporada yaşayan Somali'ler ve çok doğal bir şey tabii ailelerini geride kalan akrabalarını, çoluk çocuğu kurtarmak için gelmişler ve o zaman aynı bu en formal gayri resmi banka sistemiyle e, havale diyorlar işte buna havala bir e, buçuk milyon insana para göndermişler ve yüz binlercesini de daha sonra kurtarmışlar böylece şu anda durum şu Somali'de 3 milyonla 7 milyon arasında insan yiyecek sıkıntısı çekiyormuş ...yani düşünebiliyor musun... ...7 milyona kadar varan insan... ...yarı aç... ...ve kapatın bu fonları da diyor... ...çok daha korkunç sonuçlar çıkacaktır... ...şimdi bunu yapıyorlar işte... ...dünyadaki en yoksul... ...yani para transferleri... ...okul, ev... ...konut için ya da... ...işte yeni kurulacak... ...küçük işler için... Ve bütün bunlar kendisini bağımlılıktan ve kaostan kurtarması için gerekli olan şeyler. Bir ülkenin evet bankacılığın kötü tarafları olduğu gibi yararlı taraflarından biri de bu diyor. Bu transferler filan. Şimdi bunu da kesiyorsun. Dünyanın en yoksul ikinci ülkesiymiş. Ama başka ülkelere de bu remittance denen sistemle havale denen sistemle başka ülkelerde de model olmuş örnek olmuş böyle bir şey yaratmışlar yani ve mesela şöyleymiş e-para transferi yapıyorlarmış i̇şte ayrıntısı bu cep telefonları ağıyla havale işi yapan dövizciler yüzde beş sadece komisyon alıyorlarmış ...oysa... Afri, ...dünyadaki ortalama... ...yüzde dokuzmuş komisyon... ...Somali'de yüzde beş... ...bunun yarısına yakın... ...Afrika ortalaması ise yüzde on iki... ...yarısından az bir para alınıyor... ...yani böyle bir şey çıkartmışlar... ...şimdi diyor tabi bu rehin alınmış bir ülke diyor... ...gayet iyi silahlanmış bir takım haydutlar falan var... ...ve... ...her türlü altyapıdan yoksun... ...ama bu yaratıcı bir halk işte diyor yani çok bütün ülkeye dağıtacak bir sistemi yaratıvermişler diyor. Yani El Şabab'a gelince tabi dünyada Somalilerden daha fazla kimse bunlardan çek, bunlardan çektiğini kimse çekmiyor diyor. Çünkü mesela a, a, absürdlüğün de ötesine geçmişler. Mesela muska böreği gibi bir şey var. Samosa denen bunu yasaklamış Hı -hı. El Şabab. Neden? Üçgen şeklindeymiş çünkü üçgen de şeyi hatırlatıyor değil. hayır o değil Hristiyanlığı mesela hatırlatıyor mu? baba oğul kutsal ruh Abi, üçlemesini hatırlatıyor diye yasaklamışlar samuza <gülüyor> böreğini kadınları da e, sutyen giydikleri için kırbaçlıyorlar mesela interneti yasaklamaya yemin etmişler ve Vahabi doktrinlerini empoze ediyorlar dayatıyorlar genellikle sufi olan böyle bir e, halk bu Somali'deki kabileler e, ve şeyi de yardım yiyecek yardımlarını da Batı işi diye e, ve e, aşıları da yasaklamaya kalkmış. Tabii yanlış. çok haksız değil. Hayır çok yanlış. Mesela IS'in en son yaptığı icraatlardan bahsediliyordu. Birleşmiş Milletler yardımların üzerindeki etiketleri çıkarıp kendi etiketlerini yapıştırarak insanlara dağıtmış gibi bir strateji uyguluyor IS. Işte. Evet. böyle şey yapıp kendi popülaritesini de arttırabilirdi ama görmemişler galiba yani tabi ki aşı meselesinde işte Amerika'da kullandı Usame Bin Laden'ı geçirmek için aşı şeyini kullandı DNA testleri filan ama yani şimdi o zaman da çocuk felci ve kızamık salgınların kol geziyormuş daha geçen pazartesi de bir milletvekilini daha öldürmüşler. Şimdi böyle bir şey de var diyor. Şimdi bir ülkeyi terörizmin içinde terörizme boğuşuyor. Çok gençleri yoğun bir işsizlik içinde kıtlık var ve dış kazançlarının yarısını sen yasaklıyorsun. Yani bu da bravo diyor yani. Ama bunun adı da şeydir diyor. Buna bir ad verilir diyor. Yani Amerika Birleşik Devleti Hükümeti illegal milyarlarca dolar transferini Amerikan iş yerlerini korumak için serbest bırakıyor. Yani kovuşturmuyor bile bu Son Cenevre'deki İsviçre'deki büyük HSBC skandalini bile örtbas edecek. Çünkü Amerika'daki işleri filan etkileyecek diyorlarmış mesela. Yani HSBC'ye mesela ruhsat vermeye devam ediyor bu korkunç şeye rağmen halbuki bankada e, senatoda HSBC bankasına karşı e, teröristlerin de içinde olduğu hatta uyuşturucu e, tacirlerinin e, şeflerin reislerinin bulunduğu transaksiyonları para transferlerine göz yumduğu için suçlamışlar ama gene de izin veriyorlar çünkü HSPC'de çalışanlar Amerikalı Onların işleri engellenir diye haydut verimleri Meksikalı bu kartel baronlarına müthiş para transferleri yapın. Bunlara da okey diyorlar. Suudilere Bangladeş bankalarına teröristleri finanse ettikleri için de senato da bu eleştirilere rağmen bunları yapıyorlar. Ama hiçbir soruşturma yok <gülüyor> cezai soruşturma. Ve şimdi eminim geçen hafta açıklanan gene bu liglerle sızdırmalarda da aynı şey yapılacaktır. Dolayısıyla Amerikan hükümeti şunu yapıyor diyor. illegal milyarlarca dolar transferini soruşturmuyor. Amerikan işleri yani istihdamını korumak için. Öbür taraftan da Afrika boynuzunda insanları ölüme, açlığa ve ölüme mahkum ediyor. Çünkü birkaç bin Dolarlık transfer illegal yapıldı diye diyor. Bunun bir adı vardır. O da ırkçılık diyor. Bunlardan okudunuz? George Monbihan'ın Guardian'daki son yazısı bu. Hmm. Yani çünkü e, Türkiye'de neden böyle şeyler çıkmıyor diye insan merak ettiği zaman ilginç haberlerde var mesela. E, benim şey geldi 2011'de okuduğum bir yazı geldi aklıma. Cengiz Semercioğlu'nun buldum şeydi. Cengiz Semercioğlu'nun bir yazısı. Somalili'deki açlığa dikkat çekmek için yazdığı bir yazıydı bu. Somalili neden balık yemez diye soruyordu mesela Cengiz Semercioğlu. Sebebi de şey. Türkiye'nin üçte biri kadar sahil var. Somali'nin. Denizi ton balığı kaynıyor ama açlıktan çocuklar ölüyor. Neden gidip balık tutmaz bu insanlar diye soruyor. Çünkü aptal diyor değil mi? Evet. Hayır aptal değil Birincisi sahil şeridinin yeterli sayıda doğal limanları yokmuş ki orada doğal limanları olmamasına rağmen <gülüyor> gençler ellerini aldıkları zıpkınlarla köpek balığı öldürmeye çalışıyorlar karnıları doyurabilmek için. neyse İkincisi ve daha önemlisi Somali'deki bazı mezheplerde balık yemek günahmış. Balık dışında midye, karides gibi deniz ürünlerine zaten ellerini sürmüyorlarmış. O kadar ki şöyle bir söz bile varmış Somalili göçmenler arasında. Balık kokan ağzında benimle konuşma diye birbirleriyle, birbirlerini aşağılıyorlarmış. Tabii bu noktada yaklaşık 200 milyon dolarlık balık kaynaklarının yabancı şirketler tarafından, yabancı balıkçılar tarafından değil, çalınması <gülüyor> gibi bir durum söz konusu. Cengiz Semercioğlu gibi Türkiye'den yazarlar bu konuya pek fazla değinmese de böyle bir gerçeklik de ortada. Yani insanları... Aç olan insanları sizin dininize göre balık tutmak günah diye nitelendiriyorsunuz. Yani balık yemek günah olarak nitelendiriyorsunuz. Diğer taraftan 300 milyon dolar, 200-300 milyon dolarlık bir balık rezervini çalan diğer ülkelerden gelen büyük balıkçılık şirketlerinden bahsetmeyen yazılar kalemi alıyorsunuz. Ee, ama belki de bu şeyin farkında değildir. Monbio Mon belki yanlış biliyor yeterince araştırmamış da kadar. Bilmiyorum yani bir e, Bianet'te bir yazı vardı Somalili ile alakalı. Orada da şey deniliyordu. Bu korsanlık çok yoğun olduğu zamanlarda evet. çıkan bir yazıydı. Deniz korsanlığı. Deniz korsanlığı. Korsanlığı kazıyın altından büyük bir yoksulluk göreceksiniz diyorlardı. Çünkü zaten balık rezervleri yabancı ülkelerden gelen balıkçılar tarafından gasp edilmiş Somalilerin. Denizden kopuşları pek mümkün olmuyor. Çünkü kara tamamen kurak bir halde. Bu sefer de denize korsanlık yapmak için çıkıyorlardı. Peki sonuç şunu da hemen o zaman ben yazısında yazısındaki sonuca da varayım ve bitirelim. Yani şey Britanya hükümeti daha iyi. Pilot projeler geliştiriyormuş. Mesela Amerika gibi değil diyor. Fakat Amerika tamamen kapıyı kapatıp çıktı gitti hiçbir alternatif vermiyor. Neden mesela Federal Reserve kullanılmıyor banka olarak transferler için o zaman diyor bunu beğenmiyorlarsa. Ve mevcut şeyi de nasıl geliştiririz ona da söylememiş. Şöyle demiş bu yasaklayan ofis. Somali durumu feci bir insani trajedidir ve banka düzenlemeleriyle çözülemez bir e, demiş. İ i̇ki tane problem var burada diyor. Ha, çözüm de şeymiş. İnsani yardım demiş. Evet. Bak bunu hiç akıl edememiştik. E, i̇ki bir sorun var burada diyor. İnsani yardım dediği şeyi arttıracak hiçbir öneride bulunmamış Amerika diyor. İkincisi de e, bir de o, otonom bir sistemi yani kendiliğinden çalışan yerel bir sistemi özel bir sistemi devlet yardımıyla karşılamak e, bugüne kadar e, kalkınma gelişme kapitalizm modelleri olarak söylediklerinin hepsinin tersine diyor devlet yardımıyla e, yani zaten sonunda bir dağlar gibi cesetler yığıldığı zaman diyor <gülüyor> Somali'de e, şey, döviz Denetim Bürosu neyse adı ofisi ne bilecek ne de umur, umurumda mı diyor. Somaliler dünya halklarının pek çoğu gibi sadece bir tehdit olduğu zaman önem kazanıyorlar. Eh Amerika'da bu, bu siyaset daha da tehdidi artıracaksa e, ne yapalım başka bir yönetimin problemidir. O zamana kadar hiç Somalinin adı bile geçmez. Çok garipsedim. Yaklaşık yarım saattir Somali'den bahsediyorsunuz ama bir defa Erdoğan demediniz. Evet ya, unuttum. Hatırlayın, Somali seyahatine her ne kadar Kral Abdullah'ın ölmesiyle beraber yarıda kesmiş olsa da gitmişti. Somali'de çeşitli açıklamalar yapmıştı. 200 yataklı bir hastanenin açılışını yapmıştı. Ve şöyle demişti, biraz önceki bahsettiğiniz olayların üzerine eklendirebilir mi bilmiyorum. Ama önce bir şehir planlaması yapalım. İlk etapta bir 10 binlik konut yapmak suretiyle şehrin görünümünü değiştirelim. Buradan 45 metrekarelik 65-85 metrekarelik alt gelir gruplarına yönelik bir adım atabiliriz. Bu konunun detaylarını değerli mevkidaşımla görüştük. İnanıyorum ki 1-2 yıl içinde bu konutları hazırlar ve Somali'ye kazandırırız. Diyoruz ki bir konut yapımına girelim. Sayın Cumhurbaşkanı ile de konuştuk bu durumu demiş. Değerli. Yani bu kadar basit. Bitti. Bunun adı ne? E, Toki'ye Soma Toki Evet Davutoğlu da iç güvenlik paketinin her bir cümlesinin Yazımında bulundum demiş Ve Çok iyi yaptık demiş Her şeyi çok güzel Yaptık demiş gününe kadar Ben paketin Her cümlesinin yazımında bulundum Her bir virgülü biliyorum Bakanlar Kurulu'nda saatlerce İçişleri Bakanlığı'na bizzat giderek saatlerce brief aldım tek tek. Emin olmamış olsam olmadığım yeri de çıkarttım. Demiş. Yani hazır bir şey var. Bugün vaktimiz kalmadı ama yarın biraz daha detaylı olarak değinebilme fırsatı bulabiliriz. Hem kendimiz hem de sizin öneğin katılımıyla beraber. Çok kaygı verici gelişmeler bunlar. Bir de son olarak şunu değinip bitirelim. Ee, taraf gazetesinde bugün Sürmerşet'ten verilmiş önemli bir haber var ee, Erdoğan'a yakın isimler arasında gösterilen Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman'da vekil olmak için istifa etmiş son dakikada herkes tamamlandı bu bitti süre Sayıştay'ın TCDD devlet demiryolları ihalelerindeki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma talebinde bulunmasının önemli rol oynadığı belirtiliyor. Yani kendisini güven altına almak için dokunulmazlık, milletvekili dokunulmazlığı zırhı için deniyor. Çünkü 2013'te hızlı tren ve demiryolu inşaatlarında usulsüzlük tespitlerinde hükümete yakınlığıyla bilinen kolin inşaat başı çekiyormuş. Bir sayıştan yıldızı konu inşaat ihale saltanatı diye verilmiş. 2 sosyal güvenlik kurumunun yıldızı Kalyon Holding. O da hükümetin göstermelik ve yüksek tutarlı projelerle yandaş üniversitelere para akıttığı ortaya çıktı diyor. Aynı haberde Sümer Hatansel'in imzasını taşıyan bu haberde ilk uygulama Kalyon Holding'in Gaziantep'te kurduğu üniversitede hayata geçmiş. 1 Ocak 2013'te üniversitelere özel projeler geliştirmek için izin alan Sosyal Güvenlik Kurulu iki projeyi ihalesiz olarak bu üniversiteye vermiş. Genel Sekreter Ümit Şahnaoğlu da sorulara cevap vermek yerine çok bilimsel çalışıyoruz, güneş enerjisi kullanıyoruz demişti. Üniversite mütevelli eğiti başkan vekili de kim? Haluk Kalyoncu. ...SGK'nın yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği kurumun verdiği projeleri kabul etmiş ama biz yandaş değiliz demiş. İşte böyle. Gidiyoruz. The Doors grubundan, Dan Ray Manzarek'in, Raymond Daniel Manzarek'in doğum günü, 12 Şubat 1939. Şarkıcı, prodüktör, film yönetmeni, yazar ve tabii. Doors'un 73'e kadar onun The Dores'dan, ünlü parçalardan birini çalalım. Merhaba seni seviyorum. Hello I Love You. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. 갔다